Bismillahirrahmanirrahim. min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve sallam عليك يا vel الأولين Ve الآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى Allahım, öğrenmeye çalışıyorduk. Bütün varlığa, bütün mahlukatı bütün insanlara her bir insana nasıl muamele ettiğini anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın el ef'alül husnası ve aşkı anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın bütün fiilleri, bütün ef'ali muamelesi, bütün yaptıkları hepsi kul için, insan için Aşktan, muhabbetten, rahmetten ibarettir, ikramdan ibarettir, aftan, mağfiretten ibarettir. Bunu Allah anlatıyor. Allah nasıl anlattıysa öyle anlayınca anlanmış oluruz. Yoksa kendi kendimize bir ilah hayal etmiş oluruz, o Allah değildir. Kendi kendimize hayal ettiğimiz, vehmettiğimiz ilahımız, putumuz olmuş olur onu kendimiz üretmiş oluruz. O bizim kendi üretimimiz olan putumuzdur. Taştan değil, hayali bir put. Ne zaman Rabbimizi isimlerinden bildik, anladık, tanıdık, buna şahit olduysak, ne zaman Rabbimizin efaline şahit olduysak, şahadet ederken, buna İman ettiysek o zaman Rabbimizi tanımış oluruz. Ne kadar tanıdıysak o kadar marifetimiz olmuş olur. Marifet imana dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür, aşıklığa dönüşür. İmansızlığın sebebi budur. Aşksızlığın, muhabbetsizliğin sebebi Rabbimizi bilmemek ve tanımamaktır, anlamamaktır. Dolayısıyla insanın kendini bilmemesi, anlamaması, tanımamasıdır. Nasıl ki Rabbini bilmeyince, tanımayınca kendini de bilmiyorsa kendisini bir yere koyar. Nasıl kendine bir ilah hayal etmişse, put yapmışsa kendine, kendini de hayal eder. Ben böyleyim diyor. Kendi kendine bir yer verir, orada durur karar verir, hüküm verir, düşünür, taşınır. Dolayısıyla kendine nasıl bakıyorsa, diğer insanlara da öyle bakar. Eğer bir insan, kendini Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görür ve bilirse, yeryüzünde Rabbini temsil ettiğini, Rabbini isimleriyle temsil ettiğini, bununla beraber, Rabbi nasıl yapıyor ve nasıl emretmişse, ...öyle yapması, öyle olması gerektiğini bilip anladıysa, buna iman ettiyse, o Hazreti İnsan olur. O, meleklerden üstün, meleklerin secde ettiği varlık olur. O, Allah'ın isimlerini, güzelliğini üzerinde taşıdığı için, ondan sadece evet, rahmet tecelli eder, muhabbet tecelli eder, nimet tecelli eder, insanlara yakınlık tecelli eder... Aşk, muhabbet tecelli eder, güzellik tecelli eder. İnsanlar sadece ondan hayır görür. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, mümin o kimsedir ki insanların elinden ve dilinden hayır umduğu kimsedir. Hayır umduğu ve beklediği kimsedir. Herhangi bir ihtiyacı olduğunda bir hayır'a, bir rahmete, bir güzelliğe, bir yakınlığa, Muhtaç olduğunda mümine gider, mümine başvurur. Ondan umuyor bunu, ondan bunu bekliyor. Bu mümin bana yardım eder, diye. Eğer böyle değilse, bu durumda o kendini anlamamış, kendini tanımamış. İmanı üzerinden görünmüyor. Görünse, diğer insanlar ondan bu hayrı umar ve ona gider, ondan bunu ister. Evet, Allah'ın ef'anını, fiillerini bunun için öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Allah neyi yapıyor, neyi yaparım diyor, neyi yapmam diyor, neyi yaptırmam diyor. Hem zahiri olarak hem de manevi olarak her neyi söylemişse hep beraber onu anlamaya çalışıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Calefirini, firini, anlamaya çalışıyoruz. Allah yapar, kılar. Sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Halife Asli temsil edendir. Asıl Allah'tır. Allah ruhundan nefret ve o ruhla Allah'ın verdiği isimleriyle Rabbini yeryüzünde temsil etmesi gerekir. Nasıl temsil etmesi gerektiğini Allah zaten peygamber gönderip, kitap gönderip, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yapma, şunu şöyle yapman gerekir, bunu yavaş yavaş yapman gerekir, bunu hemen yapman gerekir, sakın bunu böyle yapmayasın diye zaten en ince ayrıntısına kadar örneklerle anlatmıştır. Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi imtihana tabi tutar. Her neyi size vermişse onunla imtihana tabi tutar. Önce manevi olarak verdikleri vardır, bir de zahiri olarak beden itibariyle verdikleri vardır, bir de zahiri olarak verdikleri vardır. Manevi olarak verdiği, kendisidir, kendinden vermiş. Nefekhtu min ruhi, ruhundan nefh isimlerinden vermiş, bundan hesaba çeker. Bununla Allah'a halife olması gerekir. Allah'a halife olmayınca, bunu yok saydı, inkar etti demektir. Allah'ın isimlerini üzerinde gösterirken o isimler onda onun maneviyatında kemale eriyor. Tabiri caizse bir şekilde gibi büyüyor, filizleniyor, ağaç oluyor, meyve veriyor. İnsanlar ondan istifade ediyor. Varlık ondan istifade ediyor. Bu onun manevi tarafıdır. Bir de zahiri olarak beden itibarıyla vermiştir, her neyi vermişse, onunla imtihana tabi tutar. Göz vermiştir, kulak vermiştir, dil vermiştir, dudak vermiştir, el, ayak vermiştir, gönül vermiştir, öyle buyurdu. Buna şükretmesi gerekir, şükrederken gereğini yerine getirmesi gerekir. Bir de mal itibariyle, her neyi verdiyse, bir de onunla imtihana tabi tutar. Mal itibarı ile mevki itibarı ile güç itibarı ile her neyi varsa verdikleriyle dedi hepsiyle imtihana tabi tutar. İmtihan kazanma imkanı yani hadi kurum şunu yap. Bunu benim için yap. Bunu ben senden istiyorum. Hadi bunu yap. Yaparken aynı zamanda Allah'ın rızasını gözetmesi gerekir. Allah'a göre yapması gerekir. Rabbim böyle istiyor, Rabbim böyle seviyor deyip yapması gerekir. Çünkü Allah kendisi için olmayan hiçbir şeyi kabul etmez. Etmem dedi. Allah'ın cemalini dileyerek, veçhini dileyerek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz ikrama layık değildir. Teşekküre layık değildir onun karşılığında ne bir teşekkür, ne bir ikram aramasın, dedi. Evet, size verdikleriyle sizi imtihana tabi tutar. Bunun için sizi birbirinizden derecelerle farklı kılmış, yükseltmiştir. Birinde olan diğerinde yoktur, diğerinde olan öbüründe yoktur. Öyle ki bu imtihan gerçekleşmiş olsun. Yani birinin ilmi var, ötekinin yok. Birinin malı var, ötekinin yok. Birinin farklı bir mesleği vardır, öteki onu yapamaz. Neden Allah bunu böyle yapmıştır? Hepsi birbirine muhtaç. Hepsi birbirini tamamlamalıdır. Bunu yaparken her biri kazanıyor. Her biri kendisine verileni insanlar için, insanlık için kullanıp Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmalıdır. İmtihan böyle. Her neyi vermişse ondan sorumlu tutuyor, ondan imtihana tabi tutuyor. Dolayısıyla orada ona kazanma imkanı veriyor. Sana neyi verdimse onu kullan dedi. Şu da bende olsun, bu da bende olsun deme yani. Neyi vermiş onu kullan. Muhakkak ki senin Rabbin seriül hesaptır. اِنَّ الْرَبَّكَ سَرِعُ الْاِقَابُ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ rahim. Karşılığı hemen verir, cezayı da hemen verir. Hesabı görür, o cezayı da verir. Yaptığın yanlışın cezasını verir, hemen, seri şekilde verir. Onu ahirete bırakmıyor yani. Manevi olarak onun cezasını hemen alıyorsun, gönlüne, anında. Yani bir iyilik yaptığında hemen alıyorsun, bir kötülük yaptığında gene hemen alıyorsun. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir günah işlediğinizde, bir yanlış yaptığınızda gönlünüze bir leke gelir. Hemen bir iyilik işleyip onu sil. Bak hemenmiş, anındaymış. Gönül itibariyle olması gerekenleri hemen alıyoruz. Manevi açıdan. Onun için biri Allah'a yakın midir uzak mıdır hemen kendi gönlünden, kendi üzerinden hemen bilir. Çünkü Allah onu seri şekilde yapar, verir onu. Evet. Allah gafur ve rahimdir dediğim bile. Çoğunu mağfiret ediyor. Çoğuna rahmetiyle muamele edip mağfiret ediyor. Eğer öyle buyurmuştu başka bir ayet-i kerimede, eğer Allah insanların günahlarına göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı dedi. Allah imtihana tabi tutmasının sebebi, kulunun kazanması içindir. Kul bunu anlayınca, mutlaka gözünü gönlünü Rabbinden ayırmaması gerekir. Her halükarda, acaba Rabbim benden ne istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yapsam onun rızasına uygundur? Dediyse bu, Allah'a iman etmiş, buna beraber kendisini yaratan Rabbini ciddiye almıştır. gelse yok saymıştır. Ciddiye almamış. Hayali bir şeydir onun ki. O Allah'a iman etmemiş, gönlündeki, ya yani kendi kendine ürettiği putuna iman etmiş. O Allah değildir. Allah Hazreti İbrahim için söylüyor. Kavmi ona tuzak kurdu. Ona tuzak kuranları alçalttık. Alçalmış olanlardan kıldık. Allah öyle yapar. Allah yolunda yürüyenlere tuzak kuranları Allah alçaltır. Rezil eder, zelil eder. Bu onun adetidir. Allah bütün peygamberleri için neyi takdir etmiş? Nasıl bir hüküm vermişse bütün insanlık için verdiği hüküm odur. Onun hükmü, onun adeti değişmez. Onun için bir şey olduğunda, bir sıkıntı, sorun yaşadığımızda önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Acaba ben nerede yanlış yaptım? Acaba ben nerede Rabbime ters düştüm? Benim yanlışım nerede deyip onu düzeltmeye çalışması gerekir. Ben nerede Rabbime itaat etmedim? Ben nerede şeytana tabi oldum? Allah sizi tek bir nefisten yarattı, buyurur. Ondan da Eşini yarattı, var etti. Sonra sizin için davarlardan sekiz çift yaptı. Sizi anneleriniz karnında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışla bir başka yaratılışa dönüştürüp yarattı. İşte... Rabbiniz olan Allah budur, mülk de O'nundur, O'ndan başka ilah yoktur. Bununla beraber bütün bunları bildikten sonra nasıl çevriliyorsunuz? Nasıl Allah'tan başka tarafa dönüyorsunuz? Evet. Hayvanları, evcil olan hayvanları söylüyor Allah sekiz çift derken, Sizin için özel yaratmış. Hizmetinizde olsunlar diye. Bununla beraber sizi evet, üç karanlık içinde yarattı. Sonra o yaratmayı başka bir yaratılışla değiştirip insan haline getirdi. Rabbiniz Allah budur buyuruyor. Hal böyleyken nasıl başka tarafa dönebiliyorsunuz Allah'tan başka tarafa? Eğer O sizi yarattıysa bütün hayatınızın hesabını yapmıştır. Sizin için bir takdir yapmıştır. Niye o kadar kendini paralıyorsun, parçalıyorsun dünya için, dünya hayatı için? Nasıl başka tarafa dönebiliyorsun? Sana düşen sadece Allah'a dönmekti. Allah senden ne istiyor? Onun gereğini yapmaktı, yerine getirmekti. Nasıl döndürülüyorsun? Kim seni döndürüyor böyle başka tarafa? Yani Allah'ın söylediği mi doğrudur? Yoksa başkalarının söylediği mi? Senin aklının, nefsinin, şeytanın sana söylediği mi doğrudur? Muhakkak ki Allah insanlara karşı sınırsız bir fazıl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyor buyurdu. Allah insana karşı büyük fazl sahibidir, büyük ikram sahibidir. Onu faziletli kılmış, şerefli kılmış. O şerefini, faziletini kazansın diye ona her türlü imkanı veriyor ama insanların çoğu buna şükretmiyor. Allah'tan o fazileti azmak yerine Allah ile şereflenmek yerine Başka tarafa dönüyor, başka şeylerde şeref arıyor. Onun için şükretmiş olmuyor. Allah'a teşekkür etmiyor. Sanki Allah onu faziletli kılmamış gibi, sanki ona o fazileti vermemiş gibi, böyle bir imkan vermemiş gibi. Peki bu Kur'an iman edenler için bir hidayet, bir şifadır. Allah'a giden yolu gösterir. Cennete giden yolu gösterir. Hazreti insan olma yolunu gösterir. Bununla beraber bir şifadır. Hastalıklı olan kalpler için bir şifa. O, o kalpte hastalık mı var? Vesvese mi var? Kibir mi var? Riya mı var? Şirk mi var? Haset mi var? Başka bir şey mi var? Her ne varsa şifadır. Kur'an'ın şifa olabilmesi için Allah'ın ayetlerini okurken önce şeytana, şeytandan, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmak gerekir. Yani onu taşlamak gerekir, onu kovmak gerekir. Bunu Rabbim bana söylüyor deyip okuyup anlamaya çalışmak gerekir. Sonra onun üzerinde derinlemesine düşünmek gerekir, arkasındaki manaya bakmaya çalışmak gerekir. Allah'ın muradını anlamaya çalışıp tefekkür etmek gerekir ki şifa olsun. Allah'ı bilmeyince, tanımayınca, Allah'a layık olduğu kıymeti, değeri vermeyince, Allah'ın hakkını takdir etmeyince, Allah'ın ayetlerinin hakkı takdir edilemez. Okuyup geçiyor. Okuyup geçiyor. Ama... Allah'a iman eden biri, Allah'a aşık biri. Bunu bana maşhukum söylüyor. Kendisinden başka hiçbir şeyimin olmadığı Rabbim söylüyor. Beni yaratan Rabbim bunu bana söylüyor. Beni sever, sevdiği için, sevgisiyle, aşkıyla yaratan Rabbim söylüyor bunu. Beni her anda varlıkta tutan, bununla beraber her türlü ikramı yapan, Rabbim bunu bana söylüyor, başkasına değil, bana söylüyor diyen birinin okuması, dinlemesi nasıldır? Allah'ı bilmeyen, tanımayan, anlamayan, dolayısıyla iman etmeyen, sevemeyen birinin dinlemesi nasıldır? Hiç kıyas kabul eder mi? Hayır. Çünkü insan, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi madenler gibidir. Altın gibi bir imana sahip olanın dinlemesi farklı. Teneke gibi bir imana sahip olanın kendisi de teneke gibidir zaten. Gönlü teneke gibidir. Onun dinlemesi, anlaması çok daha farklıdır. Bambaşkadır. Onun için insanın kendi gönlünün, imanının, kendisinin kalitesini yükseltmeye çalışması gerekir. Bu da sadece marifetullahla olur. Marifetullah. Allah'ı bilmekle, Allah'ı tanımakla olur. Başka bir şeyle değil. İmanla olur yani. Bildiği, tanıdığı kadarıyla çünkü iman eder, edecek. Evet, öyle buyurdu. İman edenler için bir hidayet, bir şifadır dedi. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. O Kur'an onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyormuş gibi dinliyorlar. Uzak bir yerden. Evet. Ona karşı kördür zaten. Kör davranıyor. Hatta onu kör ediyor. Dinlerken sanki uzaktan biri ona sesleniyor da onu işitmiyor. Anlamıyormuş gibi oluyor. Kulaklarında ağırlık işitmiyor onu. Bundan daha güzel bir anlatım olur mu? ''Allah kimine erkek çocukları verir, kimine kız çocukları verir, kimine ikisini verir, hem erkek hem kız çocuklarını verir, kimine de vermez.'' dedi. ''O her şeyi bilen ve her şeye güç getirendir.'' dedi. Bunda bir hikmeti, bir muradi var. Yani tercihi Allah yapmış, bizim tercihimiz değil. Kimi nasıl imtihana tabi tutacaksa, neyle, kiminle, hangi çocuklarla imtihana tabi tutacaksa, bu hükmü verecek olan, veren odur. Benim dedi, ben yapıyorum öyle. Sadece insan sebeplere sarılır, vesileye sarılır, koşturur, dua eder, onun duasıdır, onun fiili duasıdır. Yoksa o gereğini yaptığı için yedir Evet. Başka bir ayette ne buyurmuştu? Allah'ın emri olmadan, izni olmadan hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz. Bütün çiftleri yaratan O'dur buyurdu varlığın hepsi çift, bütün çiftleri yaratan O'dur. Bununla beraber bir de sizin için gemi var etmiştir, bir de bineceğiniz hayvanları daha bundan başka bilemeyeceğiniz, şu anda bilemeyeceğiniz başka vasıtalar da yaratır dedi. Şu andakilerini yaratmış onları görüyorsunuz, evet. Gemidir, diğer hayvanlardır, bir de daha şu anda bilemeyeceğiniz başka araçlar, vasıtalar da sizi taşısın diye yaratacak, yaratır dedi. Var eder, sizin için. Hiçbir şey için kurum yaptı demiyor. Gemiyi ben yaptım diyor. Hayvanları siz binesiniz diye, rahatlıkla gitmek istediğiniz yere varasınız diye ben sizi yarattım ve sizin hizmetinize verdim gemiyi de ben yaptım diyor. Bütün arabaları da o yapmış, uçağı da o yapmış, hepsini o yapmış. Söylüyor zaten. Şu anda bilemeyeceğiniz, daha nice vasıtalar sizin için. Yaparım. Niye? Sizi taşısın. rahatça gidesiniz diye. rahatça gidesiniz. Hatta bir de böyle bir aylık yoruyor, bir saate gidesiniz diye. Niye bunu böyle beyan ediyor Allah? Seni seviyorum diyor. Seni seviyorum. Sana kıymet veriyor, deger veriyor. Bunun başka bir manası olabilir mi? Eğer biri dese ki benim arabam yok ne olacak ona ne diyeceğiz? Toplu taşıma araçları var. O da olmasa Allah iki ayak vermiş. neyi vermişse ona şükretmemiz gerekir. Bugün yoksa yarın olabilir. Bu ayrı şey. O kötülüklere batıp kendi gönlünü yaralayanlar, gönülleri yara alanlar, onlarıyla iman edip salih ameller işleyenleri bir mi tutacağız? Onlara aynı muameleyi mi yapacağız? Öyle mi? Zannettiniz. Öyle mi hüküm veriyorsunuz? Öyle değil dedi Allah. Öyle değil. Böyle anlayıp böyle hüküm verdinizse yanlış hüküm veriyorsunuz. Onların hayatları ve ölümleri de bir gibi olacak mı? Zannediyorsunuz. Ne kötü hüküm veriyorlar evet dünya hayatı için söylediği bunu ne kötü hüküm veriyorlar insan zahiri olarak böyle biraz refah içinde oldu mu hep öyle kalacağını izan eder ama Allah öyle söylemiyor yaratan öyle söylemiyor mülkün sahibi öyle söylemiyor yani iman edip salih amel işleyenleriyle diğerleri bir tutacağız öyle mi Onların hayatları ile ölümleri bir olacak. Öyle mi sandınız? Öyle mi hüküm veriyorsunuz? Bu ne kötü bir hükümdür. Ne yaşadıkları, hayatları bir olur ne de ölümleri, ne de ölümden sonrası. Ölüm anı da çok farklıdır. Ölümü de farklıdır. Hayatı yaşarken Allah her neyi söylemişse bakalım net olarak göreceğiz. Şahit olacağız, şahit. Şahadet böyledir zaten. Allah'ın söylediklerine şahit olacağız. Bir kul, iman etmiş, salih amel işlemeye çalışıyor. Güzel yapmaya çalışıyor. İnsanlar için rahmet olmaya, nimet olmaya çalışıyor. Allah yolunda yürürken, Allah yolunda bir de yürütmeye çalışıyor. Bir, bu insanın harını hayatını, yaşayışını, ölümünü görelim. Bir de, kendini akıllı zannedip, gönlü yara alan, yanlış yapan, Rabbine karşı, cürüm işleyen, suçlu olan, Rabbinin söylediğinin dışında başka bir şey söyleyen, doğru olarak, hak olarak, Rabbine değil, başka şeylere koşan, ahirete değil, dünyanın peşinden koşanları görürüz. Hayatlarında görürüz, görmemiz gerekir. Ölümlerini de. Ölümden sonrasıyla öyledir. Allah'ın muamelesi farklıdır. Hem dünyada hem ahirette. Allah'ın ayetleri okunurken kesinlikle ama denmez. Ama yok. Ama dediyse ben kabul etmiyorum dedi ayeti. Ama yok. Ne demesi gerekir? Allah'ın Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi, işittik ve itaat ettik. İşittik ve iman ettik. İşittik ve teslim olduk. Evet, işittik ve ruku ediyoruz. İşittik ve secde ediyoruz. Allah'ın ayetleri, evet, geçmiş ümmetler için söylüyor, Kur'an'daki Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda, evet, onlar, yüzüstü secdeye kapanıp ağlarlar. Yüzüstü secdeye kapanıp ağlamak gerekir. Gereğini yapamadım diye. Evet, Rabbim böyle emretmiş. Böyle istiyor. Gereğini yapamadım diye. Evet, ağlamak gerekir. Böyle hüküm verenlere Allah ne buyurdu? Ne kötü hüküm veriyorlar. Eğer biri kötü hüküm veriyorsa, Allah'ın hekim isminden nasibini alamamış. Hikmeti anlamamış. Onun için verdiği hüküm kötü bir hükümdür. Yani biri manevi olarak 10 sene çalışmış, öteki 1 sene çalışmış. İkisinin kazandığı nasıl biri olsun? Eğer biri olsun diyorsa, ya da o bir sene çalışanın alacağı, kazanacağı nimet on sene çalışandan daha fazla olsun diyorsa, bu ne kötü bir hükümdür böyle. Kötü hüküm. Allah birine sen kötü hüküm veriyorsun dediyse, o Allah'a ters düşmüş. Rabbine ters düşmüş. Doğru hükmü verecek olan Allah'tır. Herkese hakkını verir. Hiç kimseye zulmetmez. Kim neye layıksa, neyi hak etmişse onu verir. Şimdi sen kendi havasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbi üzerine mühür vurduğu ve gözü üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecek? Siz yine de İlgit alıp düşünmüyor musunuz? Evet. Biri kendi nefsinin havasını ilah edindiyse, bence dediyse yani, bana göre dediyse, ben şöyleyim, ben biliyorum dediyse, ben üstünüm dediyse, bu kendi nefsini, nefsinin arzusunu, isteğini ilah edindi. Nefsinin isteği kibirlenmekti. Büyüklenmekti. Bence ve bana göre demekti. Böyle bir durumda Allah bir ilim üzere dedi. Onun dönüp dönmeyeceğini, tevbe edip etmeyeceğini biliyor çünkü. Eğer dönüp tevbe etmeyecekse bir bilgi üzere Allah onun... Uçuruma gitmesine, delalete gitmesine, gazaba gitmesine müsaade eder. Hadi git der. Hadi git, cehenneme kadar yolun var dedi. Kalbinin üzerine, evet, kulağına da mühür vurur, gözüne de perde çeker. Artık hakikati göremiyor, anlamıyor. Yanlış yapıyor, yanlış yaptığını bilmiyor, hakkı işitiyor, işitmemiş gibi. Bir de kalbi mühürlenmiş. Mühürlenince Allah'a dönemiyor. Her şeye, her tarafa döner ama Allah'a dönemiyor. Allah'a dönünce, onun bir arameti var mıdır? Elbette ki vardır. Dönüp dönmediğini nereden bilecek? Ya Rabbi seni seviyorum dediyse dönmüş. Allah oraya tecelli etmiş, nazar etmiş, rahmetini indirmiş. Diyemediyse dönmemiş. İsterse gece gündür secdede olsun, namazda olsun. Bunu diyemediyse Allah'a dönmemiş ve dönememiş demektir. Böyle olunca, Allah onun kalbini mühürleyince ona kim hidayet verebilir dedi, bitti. Hiç kimse ona hidayet veremez. Peygamberler de buna dahildir. Nasıl ki peygamberler kendi çocuklarına, babalarına, eşlerine, amcasına hidayet veremediyse hiç kimse en yakını bile olsa hidayeti veremez. Tercihi o yapmış. Kendisi yapmış. Neyle yaptı? Nefsinin hevasını, arzusunu, isteğini ilah edinerek. Evet. Mühürleriz dedi. Buradan bunu anlamak gerekir. Mühürlenmemesi için Allah demek lazım. Bence dememek lazım. Bana göre dememek lazım. Onun için ısrarla her konuda Rabbim ne der dememiz gerekir diyoruz. Rabbim nasıl seviyor, Rabbim nasıl istiyor dememiz gerekir diyoruz. Yoksa bence dedik, bana göre dedik, evet, nefsimizin havasını ilah edindik, yani Allah'ın emrinin önüne koyduk. Nefsi ilah edinmek bu böyledir. Eğer bu devam eder, sürerse ne olur? Kalbi mühürler, kulağı mühürler, gözüne de perde çeker, işi biter. Onun için en ufak bir böyle bir durum söz konusuysa, bence ve bana göre diyorsak, Allah'ın Allah emrine karşı hemen tevbe etmemiz gerekir, hemen Allah'a dönmemiz gerekir, hemen istiğfar etmemiz gerekir. Onlara kulaklar verdik, işitsinler diye, gözler verdik, görsünler diye gönüller verdik ancak ne işitmeleri, ne görmeleri, ne de gönülleri kendilerini Kendilerine herhangi bir şey sağlamadı. Onlara bir fayda vermedi. Onunla kazanmadılar. Neden? Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Onların o alay konusu edindikleri şey onları sarıp kuşattı. Eğer biri Allah'ın ayetlerini, hem indirdiği ayetleri, hem afaktaki, dışarıdaki ayetleri, her şey bir ayet. Eğer biri görmüyorsa onu, inen ayetleri işitmiyorsa, bu durumda ne gözünden bir fayda görmüş, ne kulağından bir fayda görmüş. Evet, tefekkür edip anlamaya çalışmadığı için, gönlüyle bakmadığı için, ne de gönlünden bir fayda görmüş. Bir şey kazanamadığı gibi azaba giderken azaptan da onları kurtaramadı. Ara evet. yedin. Neden bu böyledir? Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için. Allah'ın ayetlerini yok saydıkları için. Duymamış gibi, anlamamış gibi yaptıkları için. İnkar bu zaten. Küfür bu. Üstünü örttü. Hakikat karşısına geldi. Ya da ona okundu. Ya da ona göründü. O da onu örttü. Perdeledi onu. Anlamadım. Dedi. Onunla alay etti. Böyle bir şey yok. Benim yaptığım daha doğrudur. Yani Allah konuşuyor, Allah söylüyor, o bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Bundan büyük ilahlık taslamak var mıdır? Yok. İlahlık bu zaten. Ama yok, bence bu böyledir. Ya da benim gücüm yetmiyor, ben bunu yapamıyorum. Sen o zaman insan olmayı kabul etmemişsin, kul olmayı kabul etmemişsin, sen ilahlık taslıyorsun. Nerede olursa olsun. Muhakkak ki Allah yeryüzünün üzerindekilerini bir süs, süs kılmıştır. Neden? İnsanlardan hangisi daha güzel yapar diye. İnsanlardan hangisi daha güzel yapar diye. Hangisi dünyanın süsüne kapılıp Rabbini unutur, ahireti tercih etmez, Hangisi süsü, dünyanın süsünü ahirete kurban eder, ahireti kazanır, Rabbini tercih eder diye. İmtiha, bunun için imtihana tabi tutalım diye bunu böyle yapmışız. Evet. Bakalım ümmet, insanlık bu süsle ne kadar kapılmış. Biri mevkiye, makama kapılıyor. Biri mala mülke kapılıyor, biri başka bir put buluyor kendine, onun peşinden gidiyor. Evet, Allah dilerse, o yeryüzündekilerini bir anda kupkuru bir hale getirir. Bütün o güzellikleri bir anda yok eder. Ama imtihan olsun diye bunu yapmıştır. Yeryüzündeki o süslü olan, insanı çeken her neyse Allah insana tercih hakkı sunuyor. Onu mu seviyorsun, beni mi? Onu benim için Kurban edebiliyor musun? Beni ondan daha çok seviyorsan bu durumda onu vermem lazım. Onun için Allah ayet-i kerimede Sevdiklerinizi her şeyden çok sevmeniz gereken Allah için vermedikçe iyiye eremezsiniz. Sevdiğinizi Allah yolunda vermedikçe iyiye eremezsiniz. Allah'ı sevdiğinizden daha çok sevmeniz gerekir ki, o sevdiğinizi evet, Allah için kurban edebilesin. Bunu yapmadıkça, ben iyiyim deme. İyilerden olmazsın yani. İyilerden olmuyorsa nedir? Kötü. Kendisine Rabbinin ayetlerini hatırlattığın zaman, Allah'ın ayetlerine sırt çeviren, bir de ahirete ne gönderdiğini ''Bakmayan, bunu unutandan daha zalim kim vardır?'' Kendini hesaba çekmiyor. Allah'ın ayetlerini okuyorsun, dinlememiş gibi yapıyor, anlamamış gibi yapıyor, sırt çeviriyor. Bir de önüne bakmıyor. Kendisine hızla yaklaşan ahirete bakmıyor. Oraya ne gönderdiğine bakmıyor. Bundan daha zalim kim vardır dedi Allah. Kendine ediyor, Kendini ateşe atıyor. Kendisi için her neyi göndermişse ona doğru gidiyor. Hiçbir şey göndermemiş, hesabını da yapmıyor. Ben ne gönderdim deyip bakmıyor. Bundan daha zalim kim vardır dedi Allah. Böyle olanların hali neden böyledir? Gerçek şu ki, Onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde gerdik. Kulaklarına da bir ağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan bile onlar ebediyen asla hidayet bulamazlar. Ebediyen asla hidayet bulamıyorsa bu tavırdaki insanlar asla hidayeti bulamaz dedi. Bir de bakar ki ömrünün sonuna gelmiş öleceğini biliyor. Tevbe edemez. Tevbe yok. Edemez. Dili dönmez. Ölümden nasıl kurtulurum diye bir çaba gayret içinde o olur. Delimli tevbe dese gönlü tevbe etmez. Nefsi bunu kabul etmez. Onun için yapılması gereken şey Allah haber veriyor ki bu hale gelmeden tevbe et Gönlünün üzerine perde çekilmeden, kalbin mühürlenmeden, kulaklarına bir ağırlık gelmeden bir tövbe et. Tövbe Allah'a dön. Yoksa öyle bir an gelir ki çizgiyi geçersin, artık asla ebediyen hidayeti bulamazsın. Kurtuluşun yok dedi. Artık doğru yolu bulamazsın. filini fiilini anlamaya çalışıyordu. Allah yapar. Kalbi mühürler, göze perde çeker dedi, kulağa ağırlık verir. Yaparım, yapıyorum dedi bunu. Bak bunu böyle yapıyorum. Bir zahiri olarak yaptıkları var, bir manevi olarak. Niye bunu böyle söylüyor Allah? Elbette ki rahmetinden, elbette ki kuru sevdiği için söylüyor. Bak diyor bu hale gelmeden, tövbe et. bak dön diyor, bak gidiyorsun, bak orada uçurum var. Uçurumdan aşağıya düşersen artık ebediyen doğru yola gelemezsin, işin biter. Yapma böyle diyor, böyle yapma. Uçuruma gitme, kendini uçurumdan aşağıya atma, kendini cehenneme atma diyor. Sana verdiğim gözü, kulağı, gönlü kullan, bundan bir hayır gör. Allah'ın vahyinin nurunda kullan. Onun için öyle buyurdu. Allah'ın ayetlerine yüz çevirir, sırt çevirirler. Dinlenmez. Karanlıkta kaldı. Gözü olmuş ne, kulağı olmuş ne? Bir şey yaramıyor. Nur olmayınca, gözün, ışık olmayınca gözün bir faydası yok. Gözün görebilmesi için ışık gerekir, nur gerekir. Allah size her birinizde biriniz için hem kadınlar hem erkekler için eşler yarattı, çocuklar, torunlar yarattı, sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. Siz şimdi batıla sapıp Allah'ın bu nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Buna şükretmeyecek misiniz? Demek eş nimetine şükretmek lazımmış, çocuk nimetine şükretmek lazımmış, torun nimetine şükretmek lazımmış. Şükretmezsek ne olur? Batıra sapmış oluruz, ters tarafa gitmiş oluruz. Allah her şeyi ben veriyorum, ben yapıyorum diyor. Senden de sana irade vermişim. Yapman gereken şey şükretmek, teşekkür etmek, nimeti görmek, hamd etmek, bunun karşılığını vermek, tekbir etmek, Rabbini tesbih etmektir. Seni kendim için yaratmışım. Bak gerisi, her şey senin içindir. Senin için yaratmışım. Davarlar yaratmışım, binekler yaratmışım, gemi yaratmışım, gögü yaratmışım, yeri yaratmışım, yağmuru yağdırıyorum, Mevsim mevsim, farklı bir muamelede bulunuyorum, eş yaratmışım, çocuk yaratmışım, torun yaratmışım. Saymadığı bir şey yok. Ayet dedi ki her şey, her şey içindedir. Rüzgarı söylüyor, bulutu söylüyor, ayı söylüyor, güneşi söylüyor. Senin için diyor, geceyi gündüzü senin için yarattım, ayı senin için, gündüzü senin için. Senin için demediği hiçbir şey yok. Ef'ali onun için anlamaya çalışıyoruz. Allah senin için dediyse, her bir kur bunu kendine bilmelidir. Benim için. Diğer insanlar da istifade ediyor. Sana ne? Sen kendine bak. Sen istifade ediyor musun? İstifade ediyorsan, senin şükretmen, Rabbine teşekkür etmen gerekmez mi? Her dünyada hiçbir insan yok. Sen yalnız varsın. Hepsi yalnız sana hizmet etmiş olur. Yani herkes nefes alıyor diye nefes nimetine şükretmeyelim. Herkes su içiyor diye su nimetine şükretmeyelim. Allah şükret dedi. Şükretmeniz gerekmez mi diyor? Evet, nimeti benden gör dedi. Allah'ın muradını anlamak gerekir. Şükreden bir kul ol. Rabbini, Rabbinin seni nasıl sevdiğini gör diyor buradan. Anla, anla bak senin için ne yapmışım. Ama her bir kula tek tek söylüyor. Allah sizi annelerinizin karnında, siz hiçbir şeyi bilmez haldeyken çıkardı. Size şükredersiniz diye kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Ta ki şükredersiniz diye. ''Gözüne şükret, kulağına şükret, gönlüne şükret, seni dünyaya ana karına çıkardığım için şükret.'' diyor. ''Hem de şükredesiniz.'' diye. Şükretme şartını koyuyor. Hiç kimse Allah'ın nimetlerine şükredebilir mi? Asla. Allah söylüyor. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Hatta Allah'ın nimetlerini toptan saysanız da bitiremezsiniz. Toptan. Tek tek zaten bitiremezsin. Toptan da saysan bitiremezsin. Evet. Gerçekten Allah kullarına karşı evet, beni Adem'e, insana karşı çok mükerremdir. Çok evet, faziletler vermiştir. Çok ikramda bulunmuştur. Allah size evlerinizi, içinde güvenlik ve huzur bulacağınız yerler kıldı ve size hayvan derilerinden hem göç gününde hem de yerleşme gününde kolaylıkla, kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler, günlerinden, yapaklarından ve kıllarından bir zamana kadar giyimlik, düşemelikler ve ticaret için bir meta kıldı. Evi diyor ben size vermişim göç ederken ya da başka bir şekilde çadırları da diyor ben size vermişim giydiğiniz elbiseleri de elbise olsun diye vermişim vermediği bir şey yok hiçbir şeye sen yaptın sen kazandın demiyor ben verdim diyor ben onun verdiğini idrak edince ne olur? Her anda her anda onunla muhatap oluruz. Her anda onunla muhatap olabilmemiz için Resulullah Efendimizin halini anlamamız gerekir. Evet. Her anda bir duası vardı. Her anda Rabbi ile bir konuşması vardı. Evet. annelerimiz anlatıyor. ...evin içine girince evet, hamd ediyor, şükrediyor. Artık o anda neyse söylüyorsa. Elbisesini giyince şükrediyor, hamd ediyor. Soyunca hamd ediyor, şükrediyor. Bir şey yiyince şükrediyor, hamd ediyor. Adımını dışarı atınca güneşe, gölgeye şükrediyor, hamd ediyor. Yatağa uzanınca, yatak yok zaten, kilime diyeyim, uzanınca onu şükrediyor, hamd ediyor uyanınca, uyuduğu için dinlendi ya gece oldu ya ona şükür ediyor, hamd ediyor ibadeti yapınca şükür ediyor, hamd ediyor kulluğu öğretiyor Allah'ın istediği gibi bir kul örnek kul böyledir ama Allah'ın nimetlerini Unuttuğumuzda, şükretmediğimizde Allah nankörleri sevmez. Allah şükredenleri sever, nankörleri sevmez. Nimet'i yok sayanı sevmez. Nankörden daha sevimsiz kimse yoktur, herkes bunu biliyor. Kendi üzerinden biliyor. Rabbini, Rabbinin halifesi olarak kendi üzerinden Rabbini tanıması gerekir. Birine iyilik yaptığımızda, güzellik yaptığımızda o da sanki kendisine hiçbir şey yapmamışız gibi bize davransa ne deriz? Nankör. Nankör deriz. Bir şeyi ona söylesek onun için söylesek bir daha ona ikram etmek için söylesek bunu ciddiye almasa, bizi ciddiye almasa ne deriz? Nankör. Ne pis adam deriz öyle söyleriz. Kul Allah'a karşı eğer nankör olursa ondan daha pis biri var mıdır? Yani manevi olarak ondan daha çirkin kimse var mıdır? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Nimete vesile olana teşekkür etmeyenler Allah'a şükretmiş olmaz. Yani şükreden kul, şükür sahibidir. Nimete vesile olana da teşekkür ediyor. Onun Allah'a şükreden bir kul olup olmadığı nereden anlaşılıyor? İnsana karşı teşekkür ediyor mu, etmiyor mu? İnsana karşı teşekkür etmiyorsa bil ki o Rabbine karşı de nankördür. Onun gönlü öyledir çünkü. Allah'ın şekur ismi, şakir ismi tecelli etmemiş. Evet. Şakir, şükreden demektir. Allah şükredendir, teşekkür edendir. Kime teşekkür ediyor? Kuruna teşekkür ediyor. Kuruna teşekkür ediyor. Şakir. Oğlum sen güzel yaptın deyip teşekkür ediyor, sen ciddiye aldın ayetimi, sözümü, teşekkür ediyor. Sen güzel sabrettin deyip teşekkür ediyor. Sen şu sıkıntıyı güzel yürüttün, teşekkür ediyor, teşekkür ederim. Sen şu fedakarlığı güzel yaptın, teşekkür ediyor. canını ortaya koydun, teşekkür ediyor. Marını koydun, teşekkür ediyor. Vaktini, zamanını koydun, teşekkür ediyor. Allah bize teşekkür etsin, istemiyor muyuz? Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir yandan, kurun Allah'a şükretmesi, teşekkür etmesi gerekir. Bir yandan, Rabbi ona, Teşekkür etsin diye, Şakir ismi tecelli etsin diye çaba gayret sarf etmesi gerekir. Fedakarlık yapması gerekir yani. Sıra ona gelmemiş, ona gelince oyun anlayacağız inşallah. Allah sizin için ayı bir nur kılmış, güneşi de bir kandil kılmıştır. Nur, ışığı kendinden olmayan kandil, ışık saçan, ışığı kendinde. Ay ışığını, nurunu güneşten alır ama güneşin ışığı kendinde. Kimin için yapmış? Sizin için diyor. Sizin için yaptım. Ceale, sizin için yaptım. Allah hidayetçileri anlatıyor. Hidayetçiler, nebilerdir. Resullerdir. Bir de Allah'ın hidayetçi dediği hidayetçilerdir. İmam dediği hidayetçilerdir. Onları emrim, emrimizle hidayete döndüren, hidayete yönelten imamlar kıldık. Hidayetçi kıldık. Önder kıldık onlara hayrı kapsayan her hayra davet ede. Her hayra davet eden fiillerin ne olduğunu, nasıl olduğunu onlara öğrettik ve onlarla bu fiillere davet ettik. Evet, namaz kılmayı, bir de zekat vermeyi onlara emrettik. Onlar bizim abdlarımızdır. Bize avdolmuş olanlardır. Avdolduğu için zaten böyledir. Avdolmak aşık olmaktı. Onlar Allah'a aşık kullar. Allah hidayeti onlarla veriyormuş. Allah insanı yarattı onu düzenledi, ona bir şekil, bir biçim verdi. Şeklini, biçimini de güzel yaptı. Sonra ona ruhundan nef etti. Bir de o sizin için kulaklar, gözler, gönüller yaptı. Ne de az şükrediyorsunuz dedi. Evet, seni yaratmama, düzenlememe, ona beraber ruhumdan nef etmeme, göz kulak, gönül vermeme şükretme gerekir. Ne de az şükrediyorsunuz. Her bizle Allah'a şükürler olsun. O her türlü hamde layık olduğu gibi, her türlü şükrede layıktır. Amin. Ruhumuza da şükürler olsun, Amin. gönlümüze de şükürler olsun. Amin. Gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza, dilimize, dudağımıza, her azamıza şükürler olsun. Amin. Her azalarımız için şükürler olsun. Amin. Verdiği bütün nimetler için şükürler olsun. Amin. İmtihana tabi tutup kazanma imkânı verdiği için şükürler olsun. Amin. Hamd olsun. Amin. Bütün alemlerden hamd olsun. Amin. Zahiri olarak hangi nimeti vermişse, o nimetle neyi kazanmamızı dilemişse, O'na şükürler olsun. Amin. O nimeti kazanmayı ikram eylesin inşallah. Amin. Rahmetin içinde rahmetin içinde yüzüyoruz inşallah. Allah'ın rahmetinin nurunun muhabbetinin içinde yüzüyoruz inşallah. Allah her şeye şükret dedi. Peki böyle hep beraber Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Ayetlerini okuyup anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizin bize insana nasıl muamelede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de buna şükretmek gerekmez mi? Yani buna da şükret demez mi Allah? Elbette ki şükretler. Bunu görmek lazım. Yani hayatı yaşarken nerede neye şükretmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Şükretmezsek ne olur? Şükretmezsek nankör olmuş oluruz. Öyle buyurdu. Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım. Yok şükretmezseniz azabım çok şiddetlidir. Hayatı yaşarken Allah neyi söylemişse onu mutlaka hatırlayacağız. İstediğimiz kadar gözümüzü kapatıp ben görmedim, ben anlamadım diyelim. Yaşayacaksın onu. Ölüm diye bir şey yok. Ölüm yoktur. Ölüm bir kapıdan başka bir aleme geçiştir. Ama o alem başka alem. Gözün bugün keskin görür dedi. Bak dedi Allah. Senin için perdeleri açtık. Biz açtık onu. Bak. Dünyaya da bak, ahirete de bak, melekleri de bak, insanlara da bak, şeytana da bak, bir de kendine bak. Bak, gözün keskin görüyor. Sana perdeyi açtım dedi. Ölür ölmez bu perde açılıyor zaten. Onun için ölüm deyince böyle sanki farklı bir şeymiş gibi anlamıyor. Yani daha önce bir görüyordu, şimdi bin görüyor. Bir işitiyordu, bin işitiyor. Perde kalkmış önünde. Engel kalkmış önünde. Beden engeli çekildi aradan. Rabbinin hitabını işitiyor. Rabbim seni birebir muhatap alıyor. Burada, burada mağaranın içindeyiz. Burada zindanın içindeyiz. Yani zindan, dünya müminin zindanı bu zaten. Karanlıktayız. Burada sorundan, sıkıntıdan başka bir şey var mı? Yok. İmtihan bu. Kazanma imkânı. Kazanma imkânını anlayınca ne sorun kalır, ne sıkıntı kalır, ne sen kalırsın, ne dünya kalır. Öyle tabi. Kim var? Allah var ve sana muamele de Seni seviyorum diyor, hadi kazan. Bak sana şunu yaptım, bak sana bunu yaptım, bak sana şöyle yaptım, bak sana binek verdim, bak sana eş verdim, bak sana çocuk verdim, bak sana at verdim. Vermediği bir şey yok. Bak sana güneş yapmışım, bak sana ay yapmışım. Bak bir de yağmuru yağdırıyorum, yerden ihtiyacını bitiriyorum. ''Beni gör'' diyor, beni gör, beni gör seni seviyor. Bütün bunları seni sevdiğim için yapmışım. Sen de bir sefer ''Seni seviyorum'' de bakalım. ''La ilahe illallah'' de bakalım. ''Benim ilahım sensin'' dedi. Her şeyi sen yapıyorsun, sende başka ilah yok, güç sahibi yok, kudret sahibi yok, Rahman yok, Rahim yok, Kerim yok, Rezak yok, söyle. Kallık yok. Kallak yok. Her şeyi sen yapıyorsun. La ilahe illallah de. Söyle <gülüyor> hele bir, Hadi kulum söyle diyor. Yani bir ana babanın yeni konuşmayı öğrenen çocuğuna hele bir baba de bakayım, hele bir ana de bakayım, hele bir Allah diye bakayım demesi gibi yani. Ne zamana kadar Allah bize hadi hele bir Allah de desin. Yani ne zaman Allah diyeceğiz? Ne zaman La ilahe illallah diyeceğiz? Evet. Allah deyince her şeyin bitmesi lazım. Her şeyin bitmesi lazım derken, her şey O'ndan. Her şey O'na ait. Biz de O'na ait. Allah deyince, her şey bitiyor zaten. Bitmelidir zaten. Yok ki başka bir şey. Her şeyi o yapıyor zaten. O yapmış, o yapıyor. Sadece bize gel diyor, gel. Rabbine gel diyor. Rabbine firar et diyor. Hayat burada diyor, yanımda. Asıl hayat Allah katındaki hayattır dedi. Senin hayatın, asıl hayatın benim yanımdadır dedi. O, süslü gibi görünen dünya hayatına tenezzül etme. Gel diyor çünkü. İman ettikse bu böyledir. İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi ama Rabbinin tecelli ettiği, meleklerin secde ettiği varlık. Bakıyorsun, üç kuruşa kendini satmış. Küçücük, şeytanın verdiği bir VSS'ye kendini satmış. Takılmış peşine gidiyor. Ya da küçücük böyle bir mevki, küçücük bir makam takılmış peşine gidiyor. Nereye gidiyorsun sen? Sen Hazreti İnsansın. Sen meleklerin secde ettiği varlıktır. Nereye gidiyorsun sen? Yani senin bu peşinden gittiğin şey dünyaya ait değil midir? Burada kalacak mı? Kalacak. Sen nereye gidiyorsun? Sen Rabbine gidiyorsun. Nasıl bu kadar kör davranabiliyorsun? Nasıl bu kadar sağır davranabiliyorsun? Hiçbir şeyin olmasın, Rabbin olsun. Sen Rabbini kaybettinse senin neyin vardır? Neyin var? Kapıyı açıktır sizi bekliyor, haberiniz olsun, bunun için böyle konuşuyorum, geleceksiniz. Bu sefer son, son. Söyledim, geleceğiz. İnşallah gönüller hazırlanıyor, hamdolsun. Gerçekten hazırlanıyor. Neden bunu ısrarla böyle istiyorum? Yani, kapıdan geçeceğim melek mi olacağız? Hayır. Artık bir daha yanlış yapmayacağız biz. Hayır. Günah işlemeyeceğiz? Hayır, hayır. Öyle değil. Kul kuldur, beşer beşerdir. Ama bir şey oluyor, tek bir şey oluyor. Nedir o? Şirkten kurtuluyoruz. Bir daha Rabbimize şirk koşmayacağız. Şeytanın işi bitti. Bitti şeytanın işi. köpek rezil oldu, işi bitti. O dünya dolusu günahla gitse ne buyurdu Rabbimiz? Kulun bana dünya dolusu günahla gelirse onu dünya dolusu magfiretle karşılarım, bana şirk koşmadıkça. Veli bu. Elbette ki dünya doğrusu günahı olmaz. Ama olur. Böyle. Kuldur bu, beşerdir bu. Ama şirk koşmuyor. Sen benim Rabbimsin diyor. Sen benim her şeyimsin diyor. Her şeyden vazgeçerim senden vazgeçmem. Her şeyi sana kurban ederim. Canımı da kurban ederim. Ama beşer. Kiminle yapacak bunu? Elbette ki yolu yürüyenler bunu kendi müçhidiyle yapar. Yoksa kendi etrafında döner durur. <gülüyor> yoru bilen varsa buyursun gitsin. Göğe merdiven dayasın yürüsün bakalım. Varsa bilen gitsin yani gerçekten. Onun için kibirlenmeyelim. Aklımızı ben bu işi aklımla hal deyip aklımızı şirk koşmayalım. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Vesileye sarılmak lazım. Hepsi bu. Evet. Gidiyoruz inşallah. Hamdolsun. Bu sefer net görülüyor. En sevindiğim şey elbette ki kulun gerçek manada la ilahe illallah demesidir. Allah demesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. En sevmediğim şeyde bunun ben demesidir. Bence demesidir, bana göre demesidir. Bununla beraber mesele ben değilim. Ben olsam ne olur, olmasam ne olur? Alemlerin Rabbi var. Her şeyin sahibi var. Yani taş olsam ne olur, toprak olsam ne olur? Mesele o değil. Mesele, vesileyi, sebebi görüp, gereğini yapıp kazanmaktır. Bu onun için söylüyor. Eğer bana getir diye emretmişse, ben götürür, benim götürmem lazım. Ama getir öyle, çamurun içinden alıp getir demiyor yalnız. Huzura layık hale getir, la ilahe illallah dedir getir. Allah dedir öyle getir. Günahı mı var? Yanlışı mı var? Çamura mı batmış? Bu önemli değil. Ben onu siler, Ben onu temizler, Ben onu yıkarım. Benim işim nedir? Hizmetçinin işi budur zaten. Yıkayacak, temizleyecek. Değil mi öyle? Ötüleyecek. Tertemiz olacak. O kazanınca biz ona şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. O bize teşekkür edecek. Rabbimiz bize beraber, ikimize, hepimize beraber teşekkür edecek. Bu, böyle. Onun için geleceksiniz. Hiç nefse taviz vermeyin. Ben, La ilahe illallah derim, demeniz lazım. Her şeyi onun yolunda kurban ederim, etmemiz lazım. Emin olalım. Rabbimize tevekkül edip güvenerim. O bizi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Her şeyi gücü yetiyor mu? Yetiyor. Emin olalım. Sen gönlünle onun için bir şey yaptığında o onu nasıl kabul etmez? Ben canımı sana veriyorum dediğinde o bunu nasıl bilmez? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bunun karşılığını nasıl vermez? İsterse zerre kadar olsun. Karşılığını mutlaka alırız. Hiç kimse ister bilsin ister bilmesin, ister anlasın ister anlamasın. O senin için, kendisi için yaptığın her ne varsa onu bilir. Biliyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Şeytan sana vesvese veriyor. Sen doğru yapıyorsun. Sen gönlünü kontrol et, yaptığın onun için olsun. Onun vecihi için, cemali için olsun. Seni seviyorum, seni istiyorum. Onun için olsun. Alacaksın, alacağız Allah hepimizden razı olsun.